يا ايها الذين آ م ن و ا اتقوا الله قطقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وَاتَّقُ يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أ م ا بعد ف إ ن أ ص د ق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر ا ل أ م و ر مهتثاتها وكل م ه ت ث ة بدعه وكل بدعه ضلاله ة وكل ضلالة في النار وبعد مترم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 Veli kardeşimizin babası vefat etmiş kardeşler. Allah rahmet eylesin inşallah.、Amin. Rabbim merhametiyle cennetine girdirdiği kullarından eylesin. Allah hepimize imanla ölmeyi nasip eylesin inşallah. Evet. Dersimiz kardeşlerim biliyorsunuz İmam Bukhari rahimahullahın El Edebul Mufret adlı kitabının şerhi ki İmam Bukhari bu kitabında Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakıyla alakalı rivayetleri topladığı bir kitabıdır ki bugün itibariyle 308 numaralı rivayetimize ulaştık. Evet, 308 numaralı rivayet. İyice değil bunu. Bahane Yusuf Aleyhisselam'dan rivayet ediliyine göre kendisi Hazret Ayyişeyi yanına alıp şöyle dedi: "Ey Müminlerin annesi, Tesrullah Salavat Resulümün ahlakını." Hazret Aşşin onun ahlakı Kur'an edil. Tamam. Siz buraya kadar. Hı hı. Kardeşler hadis buraya kadar sahih Müslim'de geliyor. Sahih olan kısmı da bu kadar kardeşler. Buraya kadar not ediliyor. Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselamın kâne hülqûhu el-Kur'an onun ahlakı Kur'an edil. Buraya kadar sahih Müslim'de geliyor Ayşe Hanımızın radıyallahu anhânın sözü. 308 buraya kadar kardeşlerim. Evet. Anlaştık mı? Diyor ki Yezid İbnül Babenuz、e, Ayşe radıyallahu anhanın yanına girdik ve dir ki ey müminlerin annesi Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın ahlakı neydi diye sorduk. O Ayşe anamız radıyallahu anha kâne hulukuhu el- Kur'an demiştir. Yani Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı Kur'an idi. Şimdi kardeşlerim, Ayşe Hanımızın yanına girip diyorlar ki, ey müminlerin annesi Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı ne idi diye soruluyor. Buraya baktığımız zaman, kardeşlerim, bazı eğer fitneden veya emin olunabilirse ...güvende olunabilirse... ...alimin hanıma da... ...hanımına da gerekli bazı sorular... ...ne yapılabiliyormuş... ...sorulabiliyormuş... ...çünkü bir、e, insanın hanımı... ...insanın、e, kendisini... ...yani kocasını en iyi tanıyanlardan bir tanesidir ki... ...Allah Resulü aleyhissalatü vesselam... ...biliyorsunuz o da bir insandır... ...nasıl ki sosyal bir hayatı var ise... Aile içinde bir, bir hayatı vardı. Ailevi bir hayatı da vardı. O yüzden sahabeler gelmiş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın müminlerin annesi Aişe Radiyallahu Anh'a Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakını sormuşlar. O da ne yapmıştır? Cevabını vermiştir. Çünkü aynı zamanda Ayşe Anamız Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakını en iyi bilenlerden bir tanesi idi. Radiyallahu オルナーラク、コランドデルケ a ロディアロハンハー、ヤ a アラハ a ウル a レイサラト a ェスりムン、ア a ハスウルア l a サラトウェスラムン、アラハスウルアレイサ a トウェスラムン、アラハスウル a レイサラトウェスラムン、ダネイディ、オ、a l ジュトカデシテル。チンキュー、アラハスウルアレイサラトウ l a ラムン、アレムン、アラハスウル Allah Resulü, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını tezkiye ediyor kardeşlerim. وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقَ الْعَظِيمُ Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak ki sen yüce bir ahlak üzeresindir. Bu nedir? Allah Azze ve Celle'den Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bir tezkiyedir. Yani bu peygamber yüce peygamber Allah tarafından yüce ahlaklarla donatılmış yani yaratılmış ve en yüce, en mükemmel ahlaka sahip olan bir kimsedir. Böyle de olması gerekirdi çünkü Allah Hazreti Cenânin insanlığa gönderdiği ve insanların işte sizin önderiniz, işte sizin örnek alabileceğiniz bir şahıs önderiniz dediği zaman nedir? Kusursuz olması gerekirdi. どうしてもあなたはあなたはあなたはあ a たはあなたはなたなたはあなたはあなたはあなたはたはあなたはあなはあなたはなたはあなたはあなはあなああああああはたたはた どういうことあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたは ل なたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなた ل あなたはあなた ا ن な アラハサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラ Ben ne diyor ki Allah? Bakın bunlar hep ahlakla alakalı、e, dıvayetler, ayetler. Wasbir alama sabek. Sana isabet eden musibetler, ezalar, cefalar karşısında ne diyor? Wasbir sabret diyor Allah Hazretleri. Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam insanlar içerisinde sabrı en büyük olandı kardeşlerim. İnsanlar bir kıtlık zamanı, hendek savaşında hendek kazanlarken insanlar aç bitkin bir şekilde. Ve karınlarına açlıktan dolayı taş bağlamışlar. Ve geliyorlar ey Allah'ın Resulü işte halimiz biz karnımıza taş bağladık. Allah Resulü açıyor karnında iki tane taş bağlıyor kardeşlerimiz. Yani onların çektiği acının iki kat daha fazlasını çekiyor aleyhissalatü vesselam. Yani diğer krallar gibi sarayında yaşayan, bolluk verah içerisinde yaşayan ve halka aç sefil birisi, birisi asla vasıda olmamış. Her zaman onların içinde yaşar, onlar gibi giyinir, onların yediğinden içliğinden yerdi ve içerdi kardeşlerim. Ve onlar tek taş bağlarken açlıktan karınlarına Allah Resulü iki taş bağlandı, sabrederdi. Beni dir ki fa'fu anhum vasfah. Onları bağışla, onlara genişlet ve Allah Resulü her zaman bağışlayan olmuştur kardeşlerim. وَالْكَادِم۪ينَ وَالْعَاف۪ينَ وَالْعَاف۪ينَ الْغَيْضَ النَّاسِ النَّاسِ عَنِ عَنِ 私たちはあなたの人生を見つけることができます。私たちはあなたの م 生を見つけることができます。私たちはあなたの人生を見つけることができます。私たちはあなたの人生を見つけること ا ي きます。ل たちはあなたَ人生を見つけ ا ا とができます。私たち ا あなたの人生を見つけ ا こ ظ ができます。 Zannın çoğulundan sakın onu buyurun Allah Azze ve Celle. İşte ahlaka dair delâlet eden bütün bu ayetlerin hepsi güzel olan, hepsi güzel ahlakın hepsi muhakkak Allah Resulu Aleyhisselatu Vesselam'dan mevcut idi. O yüzden onun ahlakı Kur'an'dı kardeşlerim. Yani bu ayetlere baktığımız zaman affedicilik. İnsanlara iyiliği emretmek, insanlara adaleti emretmek, iyilik sahibi olmak, başına gelen musibetlere karşı sabretmek, insanları bağışlamak, öfkesini yutmak nedir? Ve zannın çoğulundan kaçınmak hepsi Kur'an'da gelen ahlaki derimlerdir. Ve Allah Resulü Aleyhisselam'da hepsi de neydi? Mevcuttu kardeşlerim. Müslim'de gelen rivayette diyor ki ey müminlerin annesi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakından bize haber ver. では、のように言うと、あなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはになたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあ ا たはあなたはあなたはあなた kelimde ve Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam da Kur'an'da bulduğu bütün güzel ahlakla bütün ahlakla ne yapmış bundan、e, bunu yapmış bu ahlakla ahlaklanmış ve hem etrafı hem de hanımları bundan ne yapmıştır etkilenmişlerdir kardeşler. Düşünün ki Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam Kur'an indikten sonra daha da güzel ahlak'a sen ahlakın güzel、e, güzelini tamamlamak için gönderildim buyururken Daha Câhiye dönemindeyken, yani Peygamber olarak gönderilmemişken bile Allah Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem toplumu içerisinde en güzel ahmak sahipti. O yüzden toplumu ona Muhammedül Emin basvini sıfatını ne yapmışlardı, yani güvenilir Muhammed. Çünkü 40 yaşına kadar gelmiş, ama kendisinden bir tane bile yalan söylediği ne yapmamış, vuku bulmamış, görülmemiş, duyulmamış bir resul. 私たちはあな a のことを知っていると言っていると言 a ていると言っていると言っ e いると言っていると言っ ı いると言ってい ı と言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言 Nasıl ki benim yaratılışımı güzel kıldıysan ahlakımı da güzel kıl diye Allah Azze ve Celle'ye ne yapmıştır? Dua etmiş ve Allah Azze ve Celle de onun duasına、e, icabet etmiş ve çünkü onun、e, ahlakı Kur'an'dır demiştir. Kur demiştir. Çünkü yine demek ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı örnek edinen bir kimsenin bu şekilde ne yapması? Allah Azze ve Celle'ye dua etmesi gerekir. Allah'ım benim ah yaratılışımı güzel kıldığın gibi ahlakımı da güzel. Allahümme amin. Kardeşlerim Müslüman bir insan sorumlu olduğu şeylerden bir tanesi de nedir? Bu ahlak ile ahlaklanmasıdır. Ve bu da duaya ihtiyaç vardır kardeşlerim. O yüzden yine bir Müslümanın Güzel ahlaklı olmak için ne yapması, dua etmesi gerekir. Çünkü biz Fatihah Söresinde İyakene <gülüyor> abu du İyakene isteğin, Ya Rabbi ancak sana ibadete der, ancak senden yardım dileriz diye ne yapıyoruz? Rabbinize dua ediyoruz. Ayşe Hanımızdan gelen rivayette diyor ki. Ayakkabınızın bir bağı dahi kaybolsa bunu Allah'tan isteyin diyor. Muhakkak ki eğer Allah bir şeyi kolay kılmazsa o şey sizin için kolay olmaz diyor. Eğer Allah bir şeyi kolay kılmazsa o sizin için kolay olmaz kardeşlerim. O yüzden Allah Azze ve Cenneden ne yaparız? Bizi güzel ahlak ile yaparız. ahlaklanmayı bizlere hepimize nasip eylesin, eylesin inşallah. O yüzden kardeşlerim insanın gücü yettiği kadarıyla Kur'an ile öğrenmeli, onu amel etmeli ve Kur'an'ın ahlakı, Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'in ahlakı olan Kur'an'ın ahlakıyla ahlakı ahlaklanmaya çalışması gerekir. Allah hepimize hayır versin inşallah. Evet, 309 numaralı ribayetimiz. Salim İbni Abdüllah Abdullah'tan rivayet edildiğine göre şöyle anlattım, anlatmıştır. Babam Abdullah İbni Ömer'in bazı insanlar hariç herhangi bir şeyle lanet ettiğini asla duymadı. Salim şöyle derdi. Babam Abdullah İbni Ömer'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu söylemiştir. Lanet edici olmak mümine yaraşmaz. Evet. Kardeşlerim diyor ki Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma Asla diyor lanet edici olmamıştır diyor babasından bahsederek. Fakat diyor ancak birkaç kimseye veya bir kimseye ancak lanet ettiğini duydum diyor. Çünkü la,、e, ve Salim derdi ki diyor Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma derdi ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu La yenbeği lil mu'mini en yakune la'anen Bir müminin çokça lanet edici olması yaraşmaz, yakışmaz dedi diyor Allah Resulu Aleyhisselatu、e, Vesselam. Kardeşlerim, lahm kelimesi çokça insanlara lanet eden demektir. Lanet nedir? Yani bir insana lanet edin eğer Allah bir kimseye lanet ederse onu rahmetinden koymuş, onu cennetine koymayacak demektir. Yani cehennemlik. Bir insanın insana lanet etmesi ise Allah sana merhamet etmesin Allah seni cennetine koymasın gibi sözlerle nedir? Beddua etmesidir. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhu da yani asla ve asla lanet edici değildi çokça. Sadece diyor bir kere lanet edildiği görünmüştür. O da birisi, bir defasında、e, azat ettiği bir kölesi Ona bir şey yapmış, sinirlendirmiş. O da bir sefere mahsus ne yapmıştır? Ona lanet etmiştir. Ve Abdullah şöyle derdi, diyor. Bir müminin, Allah Resulü buyururdu ki, bir müminin bir mümine veya bir kimseye lanet etmesi veya çokça lanet etmesi yakışmaz demiştir. Lanet dediğimiz gibi bir insanın, bir insana diyebilsene、e, ne yapması? Ona kötü söz söylemesi ve ona beddua etmesidir. Eğer Allah bir kimseye lanet ederse o nedir? Rahmetinden uzaklaştırması demektir. Allah korusun kardeşlerim. Allah sadece kafirlere lanet eder kardeşlerim. Evet. 310 numaralı rivayetimiz zayıf kardeşlerim. Zayıf kardeşlerim. 310 zayıf. zayıf. 311 numaralı rivayetimiz. Zayıfları biz Şeyh Halbani Rahimallah'tan alıyoruz kardeşlerim. Biliyorsunuz. Şeyh Halbani Rahimallah Allah kendisine rahmet etsin. bu Edeb-ül Mufret kitabına hakikaten itina etmiş, önem göstermiş ve bunun zayıfını sahihlerinden ayırmış ve gerektiği yerlere de notlar düşerek açıklamıştır. Biz de bazı açıklamalarımızı Şehalbani Rahimullah'tan alıyoruz kardeşlerim. Allah kendisine rahmet、Amin. etsin. 310 zayıf, 311 numaralı rivayetimiz. Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre Yahudilerden bazıları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip, "Salamu aleykum, ölüm üzerinize olsun" dediler. Hazreti Ayşe de onlara, "Ölüm, ölüm sizin de üzerinizde olsun. Allah size lanet etsin, Allah size gazab etsin" dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Yavaş ol ya Ayşe, yumuşak hareket et. Kabal ve çirkin sözden sakın" dedi. Bunun üzerine Hazreti Ayşe Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e Yahudilerin söylediklerini işitmedin mi? dedir Hazreti Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) Hazreti Ayşe'e Sen de benim onlar aynı cevap verdiğim işitmedin mi? Sözlerni aynı şekilde kendilerine iade ettim. Benim onlar hakkındaki dua'm Allah tarafından kabul kabul edilir. Fakat onların benim hakkındaki sözlerini kabul olunmaz buyurdu. Evet. <gülüyor> Yahudiler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına girip diyorlar ki Esamu Aleykum Esam kardeşlerim ölüm manasına geliyor. Diyor ki yani ölüm senin üzerine olsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı açıkça beddua ediyorlar, lanet ediyorlar. Bunun üzerine Ayşe anamız hemen diyor ki asıl Allah size lanet etsin ve Allah sizi öfkelensin yani size gadap etsin şeklinde hemen ne yapıyor karşılık veriyor Ayşe anımız radıyallahu anha. Bu üzerine Allah Rasulü diyor ki mehlen ya Ayşe yavaş ol yumuşak ol acele etme. Bu üzerine ve diyor ki anne iki bir rifqi yani yumuşak ol. Sözünde ve fiilinde yumuşak davranıyor Allah Rasulü aleyhissallatu、e, vassalam. Ve ne yapma? Yumuşak ol, kötü sözlü olma diyor Ayşe Hanımıza, radıyallahu anha. Bunun üzerine Ayşe Hanımı diyor ki radıyallahu anha, ey Allahın rasili, onların ne dediğini duymadın mı? Bunun üzerine Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem, peki sen benim onlara, onlara ne cevap verdiğimi duymadın mı? Ben onlara ne yaptım? Karşılık verdim. Wa ve aleikum dedim. Yani sizin üzerinizde olsun. Muhakkak ki benim onlar hakkında yaptığım aleyküm selam ve rahmatım. Duam geçerli olur ama onların benim hakkımda yaptıkları dua geçerli değildir. Allah kabul etmez diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Demek ki kardeşlerim insan ne olursa olsun, karşı taraftan düşman bile olsa kötü söz bile söylese kötülüğe kötülükle karşılık vermesi ne yapmıyor? Gerekmiyor. Düşman bile olsan Güzellikle o şeyi ne yapabilirsin? O tehlikeyi veya o sözü bertaraf edebilirsin. Tıpkı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi. Çünkü sen nice bir ahlak üzeresin. Onlara hiçbir şey demiyor. Sadece onlar geliyor, السلام عليكم, ölüm senin üzerine olsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve Aleykum diyor. Ölüm size, sizin üzerinize. Yumuşak ol diyor, aşağı, Hemen lanet etme, hemen kötüsü söyleme. Muhakkak ki Allah benim onlar hakkındaki duamı kabul eder ama onların benim hakkımdaki duasını ne yapmaz? Kabul etmez. Bize düşen nedir kardeşlerim? Dua etmektir. Kabul etmek Allah'a aittir. O yüzden alimlerden bir tanesi kardeşlerim Ahmet bin Hanbel Gahimullah birisine dua ediyor. Niye böyle ettin dediklerinde dua etmek bize kabul etmek Allah'a aittir. O yüzden nedir? Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam düşmanlarına karşı bile, yani kötü söz söylese bile yumuşak davranır ve onların sözlerini de ne yapardı? Güzelce berteraf ederdi Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam. Evet, 312 numaralı rivayet. Hazreti Abdullah'dan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallem Allahu Aleyküm Vesselam şöyle buyurdu. mümin diliyle insanları inciten, çokça lanet eden, çirkin hareketler yapan ve ahlaksız söz söyleyen bir kişi değildir. Leysel <gülüyor> mu'min, yani kâmil imana sahip değildir demektir kardeşlerim. Ve ta'an kelimesi ayyaben lillâsi yani insanları çokça ayıplayan manasına E, gelmektedir. Ve fahiş kelimesi kardeşlerim sözünde ve fiilinde çirkin davranan manasına gelmektedir. Kardeşlerim fahiş kelimesi veya fuhuş kelimesi daha çok zina manasına kullanılsa da burada her kötü haslet her kötü、e, fiilin sözün adı fuhşiyattır. Yani Allah size her türlü fuhşiyattan yasaklar derken veya namaz her küllü münkerattan, her türlü fuhşiyattan alıkor derken yani kötü olan her türlü fiil ve sözler ne yapar? Namaz alıkoyar. Fuhşiyatın manası budur kardeşlerim. Yani her kötü olan söz ve amel ne yapar? Fuhşiyata、e, girmektedir. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir mü'min. müminin özelliklerini sayır aleyhissalatü vesselam. İnsanların ayıbını araştıran değildir. Ve yine insanlara çokça lanet eden değildir. İnsanlara kötü ses söyleyen, insanları Allah'ın Allah'ın bunlara rahmet eyleme, Allah'ım şöyle yap, Allah'ım böyle yap diyerek kötü bedduada sürekli beddua eden değildir. Ve kötülük her külünde ve sözünde kötülük yapan değildir diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yine Bedi kelimesi de kötü söz yani güzel olmayan, yumuşak olmayan kötü söz manasına gelmektedir kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin inşallah. Evet 313 numaralı rivayetimiz. Ebu Hureyla'dan rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki yüzlü kimse güvenilir olmaya layık değildir. で、はあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあはあなたはあなたはあなはあなたはなたはあななたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたははあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあたはあなたはたはあ なぜなら、あなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはたはたはたはたはたはたはたはたはたはたはたはたはたはたはたはたはたはたはたはたはたはたはたはたは müminlerle karşılaştıklarında biz de sizleriniz iman ettik ama şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında biz sizinle beraberiz onlarla alay edeceğiz o yüzden iki yüzlü münafık hiçbir zaman güvenilir değildir kardeşlerim yani hiçbir zaman verilen kelimeyi koruma emanet edildiği bir şeye、e, ne yapma koruma gibi bir şey hasrete sahip değildir arzusuna göre isteğine göre ve menfaatine göre maslahatına göre ne yapar Maslahati neredeyse, menfaati neredeyse hemen oraya dönü verir. Yani minit satar, Müslümanı satar, yol arkadaşının satar. O yüzden Allah Azze ve Celle, Aleyhisselatu vesselam, iki yüzlü kimse nedir? Emin güvenilir değildir. Hadiste geçtiği gibi Ayetül Munafik Taleton, yani bir munafun üç tane alameti vardır. Diyor Allah Azze ve Celle, Aleyhisselatu vesselam. İde haddese. Keder. Konuştuğu zaman ne yapar? Yalan, Yalan söyler. Bu ıza vaade ahlak, vaad ettiği zaman sözünden döner. Vaadeni yerine getirmez. Bu ıza tu münafkane ve kendisine güvenildiği zaman da ne yapar? Hainlik yapar diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. O yüzden münafik olan bir kimse hiçbir zaman güvenilir değildir kardeşler. Eğer bir kimse de münafiksa münafiklik alameti varsa o kimseye güvenmeyin <gülüyor> kardeşler.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 Ne diye tercüme etmiş? Çirkin müminin、hmm. müminin ahlakının kötüsü çirkin sözde davranışta bulunmak. Aslında、e, buradaki kelimenin asıl şeyi、e, şerhinde cimrilik olarak alınmış kardeşler. Yani cimrilik müminin、e, kötü ジムリックの人は、ジのは、ジムリックの人は、ジムリックの人は、ックの人は、ジムリックの人は、ジムリックのは、ジムリックの人は、ジムリックの人は、ジムリックの人は、ジムリックのは、ジムリックのは、ジムリックの人は、ジムクの人は、ジムリックの人は、ジムリックの人は、ジムリックのは、ジムリックの人は、ジムリックの人は、ジムリジムリリックムのジムリリックは、 Ki bununla alakalı biliyorsunuz daha önce rivayetler geçti Müslüman hiçbir zaman ne olmamalı, kim ne olmamalı. Önce kendi nefsin'e hem de ailesine de çevresine karşı. Kardeşlerim hakikaten bazı kimseler yani cimrilikte o kadar aşağıya gitmişlerdir ki maalesef kendi、e, hani diyor ya Allah verdiği nimeti kulunun üzerinde görmek ister. Hakikaten bazıları bunda israfla kaçarken yani çok aşırıl düse kaçarken giyimde. Bazıları da maalesef yani giyimde aşırılık derken adam ne yapıyor? Dolaplar dolusu hatta bazıları biliyorsunuz kardeşlerim adam koskoca bir oda yaptırmış içi tamamen elbise kıyafet dolu tabii ki mümin güzel giyinmeli güzel görünmeli ama israfada ne yapmamalı kaçmamalı bunun aksine de bazı insanlar ne yaparlar aşırı cimli davranırlar yani ne bileyim hep. eskiyene kadar veya ne bileyim daha kötü giyinirler. Allah da azze ve celle mümine eğer bir nimet verdiyse ne yapar? Onun üzerinde görmek ister ve insan her zaman malı konusunda ne olmamalı? Harcamada da、e, vasat orta yollu olmalıdır kardeşler. Hadis-i manası müminin yani cimrilik, müminin kötü ahlakıdır veya olmaması gereken bir ahlaktır. Tamam? Evet. 315 numaralı rivayet, zayıf kardeşlerim onu da not edelim. 315 zayıf, 316 numaralı rivayet. Ebu Derda'dan rivayet edildiğine göre, Radallah'a <gülüyor> an. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, çokça lalet edenler kıyamet gününde ne şahit olabilirler <gülüyor> ne de şefaatçi olabilirler. Evet, evet kardeşlerim hakikaten, Kardeşlerim, bir mümin, hani derler ya her zaman ağzı dua alı diye, hakikaten böyle olmalı kardeşlerim. Yani müminin yanına girdiği zaman tebessümle girmeli, konuştuğu zaman güzel konuşmalı, her zaman dua alı, ağzı dua alı olmalı kardeşlerim. Bazı insanlar afedersiniz, tıpkı bir köpeğin sargısı aktığı gibi. Hep böyle şu kâfir, bu kâfir, Allah ona lanet etsin, Allah buna lanet etsin. Yani rahmetin dışında her türlü sözü duyarsınız. Halbuki bir mümin ne olmamalı, lanet edici olmamalı, çokça lanet edici olmamalı kardeşlerim. Yani burada da rivayet edilir ki kıyamet günü dünyadayken çokça lanet edenler şahitler ve şefaatçi olamaz. Yani onların şahitlikleri. duyulmaz. Kıyamet günü onlar da geçmiş ümmetlere şahitlik yapamazlar. Kardeşlerim, bunun anlamı şudur. Ee, kıyamet günü insanlar、e, bir rivayet var kardeşlerim. O rivayeti size aktarayım. Daha iyi anlaşılır. Yani Şehit, şahitlik yapması ne demektir? Yani şahit olamaz ne demektir? Dürükle Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam, Kıyamet günü bir nevi getirilir ve o neviye dünyada iken sadece iki kişi iman etmiştir. Sadece iki kişi. Bir nevi getirilir, ona da dünyada iken sadece üç kişi iman etmiştir diyor. Bundan az veya daha fazla diyor Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam. O peygamber. Kavmine beraber iki, üç, beş veya az daha fazla getirildiği zaman Allah Azze ve Celle o nebiye der ki: Hel belğte kovmak. Sen kavmine tebliğ ettin mi dini anlattın mı? Peygamber der ki nebi: Evet ben kavmime tebliğ ettim, anlattım. Sen ne emrettiysen ben onları söyledim, haber verdim. Kavmi getirilir diyor. Ve derilir ki bu nebi size tebliğ etti mi? Onlar da derler ki hayır bu nebi bize hiçbir tebliğ yapmadı derler diyor. Ve kendisine denir ki şahidin var mı? Yani ey nebi sen burada bu insanlara、e, tebliğ ettiğine dair, anlattığına dair Allah'ın emir ve yasaklarını şahidin var mı? Bunun üzerine o der ki Muhammed ve ümmet benim şahidimdir. Bunun üzerine Muhammed sallallahu alaihi wasallam ümmeti getirdir. Ve demir ki bu nebi size şahitlik yaptı mı? Bunlara şahitlik yaptı mı? Onlar da derler ki evet. Sorulur peki siz bunu nereden biliyorsunuz? Siz bunları görmediniz ki? Siz daha sonraki bir ümmetsiniz. Onlar da derde derler ki bizim nebiimiz Muhammed sallallahu alaihi wasallam, resullerin bütün peygamberlerin istisnasız Allah、e, peygamberlerine tebliğ ettiğini bize haber vermişlerdir. Biz de onu tasdik ettik derler diyor. İşte bu da Allah Azze ve Celle'nin şu kavlidir diyor. وَكَذَٰلِكَ جَعَنَّاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا İşte biz sizi orta bir ümmet kıldık diyor Allah Azze ve Celle. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti için. لِتَكُونُوا شُؤَدَاءَ عَلَى النَّاسِ İnsanlara sahiplik yapasınız diye. 私たちの誕生日の誕生日の誕生日の誕生日の誕生日の誕生日の誕生日の誕生日の誕生日の誕生日の誕生日の誕生日の誕生日の誕生日の誕生日の誕生日の誕生日の誕生日の誕生日の誕生日の誕生日の誕生日の誕生日の誕生日の誕生日の誕生日の誕生日の誕生日の誕生日の誕生日の誕生日の誕生日の誕生日の誕生日の誕生日の誕生日の誕生日の誕生日 Öyleyse bu doğrudur ve biz de şahidiz ya Rabbi diye. Ne yapıyoruz? Onlara şahitlik yapacığı yapıyoruz. İnşallah Rabbim şahit olanlardan şahitlik yapanlardan eylesin, İnşallah. Ve şefaatçi de olamaz diyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam. Kim? Çok celanet eden kimse. Düşünün kardeşlerim. Eğer bir kimse İnsanların günahlarının bağışlanmasını Allah'tan dilemiyorsa, Allah'tan onlar için rahmet dilemiyorsa nasıl olur da kıyamet günü Allah'ın o kulları günahlarından bağışlanması için Allah'tan yardım dileyebilir. Çünkü şefaat nedir? Allah Azze ve Celle'nin bazı kulları yani günahkar kulları günahlarını bağışlanması için Allah'tan dua etmektir, talep etmektir ve aracı olmaktır. Allah'a dua etmektir. Ama daha dünya dayken insanları Allah'ın rahmetinden uzaklaştıran veya insanlara lanet eden bir kimse ne yapamaz? Kıyamet gün insanlara da şefakci olamaz buyurmuştur Allah Rəsulü <gülüyor> Aleyhisselatu Vesselam. Kardeşlerim burada tabii ki biz hepimiz insanız. Bazen、e, kötü söz söylemişizdir veya insanlara bazı insanlara bir iki de olsa ne yapmışızdır? Belki lanet etmiş olabiliriz. Ama hadiste ne diyor? Laam kelimesi yani çok can lanet eden. Hani biraz önce dedik ya bazı insanlar ağzı duaalıdır kardeşlerim. Bunlar güzel insanlardır. Herkes sever. Ama bazı insanlar da Dediğim gibi sürekli böyle insanlara lanet eder, şuna Allah belasını versin, şu olsun, bu olsun, sürekli lanet ede ede ne yapılmaz? İşte bunlar dinimizde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapmıştır? Bunu yasaklamıştır. Kardeşlerim, mislimde gölen rivayette diyor ki Zeyd ibn Aslam, Abdullah ibn Malik ibn Marwan umut derdaya yastık, perde vesaire bir şeyler gönderiyor. Ve gece olduğu zaman Abdülmelik、e, hizmetçisini çağırıyor, hizmetçisi de yavaş davranınca ona gitmekte, ona lanet ediyor. Allah sana lanet etsin diyor. Sabah olduğu zaman Umut der dar radıyallahu anh'a diyor ki, sen duydum ki gecelerin hizmetçine lanet etti, çağrdığın zaman. Ben diyor, Umut der dar radıyallahu anh'un şöyle derken işittim, Allah Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki. lanet ediciler çokça lanet ediciler kıyamet günü şehitler şahitler ve、e, şefaatçiler olamaz dediğini duydum diyor. Bu abud dar da radıyallahu anhu. Allah hepimize hayır versin. Çünkü hakikaten yarın o ümmetlere geçmiş ümmetlere size Peygamberiniz tebliğ etti mi dediklerinde evet etti diye bilmek hakikaten nedir? Bu dünyada amel esâli olanlar ve kıyamet günü o amellerin kabul edildiği kimselerdir, kardeşlerim. Allah hepimize şahit olan ve şefaatci olmayı hak eden, şefaat etmeyi hak eden kullarından etsin inşallah. Evet, 317 numaralı dayı. Bu hürriyeyi Razıallah var. Peygamber sallallahu aleyhi ssellem'in şöyle buyurduğunu anlattı. Sıtlık göz hareketleri dürüst olan kimseye çok lanet etmek yakışmaz. Evet. Kardeşlerim, siddik kelimesi, sözü ile ameli aslında bir olan demektir. Yani içi dışı bir olan demektir. O yüzden biliyorsunuz, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Ebubekir Radıyallahu Anhuya siddik vasfını şeyini vermiştir, sıfatını vermiştir ki buradaki siddik yani mümin kimse ne yapmas. La an olması yani çok çalânet edici olması yakışmaz diyor. Allah diyor ki Azze ve Celle, wa ladin a almanu billahi warussulihi ulaikuhumussiddiqun. İşte diyor Allah'a ve Rasul'ü iman eden kimseler siddik kimselerdir yani bunlar müminlerdir. O yüzden bir mümin lanet edici çok çalânet edici olmaması gerekir kardeşlerim. Olmamalı. Evet. 318. Hazreti Musa ilemin şöyle dediği verilmiştir. <gülüyor> Birbirlerine lanet okuyan toplumların üzerine lanetin gelmesi kaçınılmazdır. Eğer insanlar birbirlerine hak söz değil de, hak dua değil de, dua değil de birbirlerine lanet edenlerse, <gülüyor> muhakkak ki bu nedir? Bir、evet. duadır. Ve ikisinden birisinin duası da muhakkak ne olacaktır? Kabul olacaktır. Allah korusun ve lanet eder kardeşlerim. O yüzden mümin bu tür şeylerden kaçınması gerekir. Evet, 319. Hazır mı da eşittir? Yani oradan kaç tane? İki, dört, beş tane adam var aranda. <gülüyor> bir hadis dur. Bir dakika. Bir hadiste haberini de sen okuyun inşallah. <gülüyor> evet 319. Kölesine lanet edip sonuna da onu azat eden kimse. Hazreti Ayşe babası Hazreti Ebu Dekir'in bazı kölelerine lanet ettiğini haber verdim. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Ebu Bekir! Hayır! Kabe'nin rafşine yemin olsun ki çok lanet edenler ve çok dürük sadık olanlar nasıl bir araya gelebilirler? Hazreti Peygamber bu sözü iki veya üç kez tekrarladı. Hazreti Ebu Bekir de o gün bir küresini azat etti. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip dedi ki, アラハワラハワラハワラハラハワララハワラハワララハワララハワラハワワララハワラハワラハワラハワラハワラハワラハワラハワラハワラハワラハワラハワララハワララハワララハワラハワラハワラハワラハワラハワラハワラハラハハ ilk imamlık yapması daha hayatındayken, ondan sonra halifesi hakikaten hak etmiş birisi. Abu Bekir radıyallahu an bir kölesine veya birkaç kölesine lanet ediyor kardeşleri. sonuçta o da bir insan. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunce diyor ki, ey Abu Bekir, hiç diyor siddik olan birisi çokça lanet edici olur mu diyor. Ve diyor ki. İki nar yani iki ateş ne yapmaz? Bir araya gelmez. Hem sıddıklık hem de lanet edicilik ne yapmaz? Bir araya gelmez diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ebu Bekir radıyallahu anh bunu duyunca tövbesinden dönmenin bir kefaleti olarak ne yapıyor? Hemen bazı kölelerini azat ediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a. Sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a özrünü beyan etmek için geri geliyor. ve diyor ki la âuk bundan sonra lanet etmeyeceğim ey Allah'a hamdı Rasûlü ve ondan sonra Allah Rasûlü Aleyhisselâm nedir bir siddika lanet edici olması yaraşmaz yakışmaz diyor Allah Rasûlü Aleyhisselâm burada da Allah ibn Bekir radıyallahu anhunun faziletini üstünlüğünü ve Allah Rasûlü Aleyhisselamın onu siddik ile vasf etmesini anlıyoruz ve ibn Bekir radıyallahu an Hemen Allah Rasulü söyler söylemez ne yapıyor? Ona icabet ediyor ve onun emrini yerine getiriyor. Evet. 320 zayıf kardeşlerim. 321 numaralı ribayet. Evet. Kafire lanet etmek. Evet. Ebu Kur'a'yı razı olanıptan ribayet edildiğine göre Peygamber aleyhissalatü vesselam Ey Allah'ın elçisi müşriklere beddua et denildi. Pegamal Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem ben lanet edici olarak gönderilmedim. Ben ancak rahmet olarak gönderildim. La ilahe illallah. Evet kardeşlerim, sahabeler Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e diyor, dinliyor ki, ey Allah'ın Rasili müşriklere lanet et. Allah onlara azap indirsin diye dua ediyor Allah Azze ve Celle'ye. Bu nüzene diyor ki Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem ben lanet edici olarak gönderilmemiş. Ben ancak rahmet edici olarak bir rahmet peygamberi olarak gönderildim diyor Allah Hazretleri Ali sallatu vassalam. Yani ben insanlara bet doa etmek için gönderilmedim. Veya Allah'ın rahmetinden kovulması, Allah'ın ona rahmet etmemesi, merhamet etmemesi için de gönderilmedim. Ya ben ancak bir merhamet edici, merhamet peygamberi olarak rahmet peygamberi olarak gönderildim. Öyleyse nasıl olur da ben lanet ederim diyor. 私はあなた Allah を言うことを言うこと e 言 e ことを言うこَを言うことを言うことを言 ا こَをِうことを言うことを言うことを言うこと ا ل うことを言َことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うこ e を言うことを言うことを l うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うこと u 言うことを言うこと a 言うことを言うことを言うことを言 i こ i を言うこ a を言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うこ l を言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うこ ن を言うことを言うことを言うَとِ言うَとを言ْ bu en tefehim sen onların içinde olduğun halde ben onlara azab ben onlara azap indirecek değilim diyor çünkü bir azap indiği zaman ne yapardı komple bir kavmi helak ederdi yok ederdi kardeşlerim içinde iyi insanlar olsa bile ama ne diyor Allah belki de kafirlere bir rahmet olarak sen onların içindeyken ey Muhammed ben onlara azap etici değilim diyor Allah Azze ve Celle Emfas suresi 33. ayet kelimesinde ve diyor ki Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem ey insanlar Ben ancak merhamet edici ve idaet edici olarak gönderildim diyor Allah Azze ve Celle. Anihi sallatu ve sallam. Allah hepimize o peygamber Hazretimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkıyla ümmet olanlardan eylesin. Onu hakkıyla iman eden ve şeriatıyla amel eden kullarından eylesin ve ümmetinden eylesin ki yarın geçmiş ümmetlere, ey nebi, bunlar size, bunlar, bu nebiiler. Dav febbi、e, ettiler mi dediklerinde evet ya Rabbi diyen kullarından eylesin şefaat eden kullarından eylesin inşaallah hakkı hak bilip hak katabı olan batılı da batıl bilip batıldan sakinan kullarından eylesin Allah'ım seni sevmeyi seni sevenleri sevmeyi senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasibeyle Allah'ım bize hem dünyada iyilik ver. ありがとうございました。